60 gün oruç adağı olan bir kimse, 60 günü ara vermeden mi tutmalıdır? Şimdi kişinin nasıl adak adadığına bağlıdır. Yani bu kişi e, adağını peş peşine tutmak şeklinde mi adamış? Yani ara vermeden ben tutacağım şeklinde mi adamış? Yoksa ben 60 gün oruç tutacağım şeklinde mi adamış? Yani orayı belirtmişse. Evet, belirtmişse yani ben hiç ara vermeden 60 gün oruç tutacağım ya da işte 90 gün oruç tutacağım diye belirtmişse hı hı. o zaman bunları hiç ara vermeden tutması gerekir. Şayet böyle bir e, belirleme yapmamışsa ve tabii ki bu arada zihninde bellidir o kişinin yani zihninde ben bunu aralıklarla 60 gün tutacağım şeklinde belirlemişse zihninde e, o zaman aralıklarla tutabilir ama. Bir bütün olarak tutacağı zihninden geçmişse kalbinden geçmişse hı hı. o zaman hiç ara vermeden tutması gerek.